Elhamdülillahilllezihedana lihadâ ve mâkünnâ l'nehtediyel evlâ elhedâna allâh ve mâ tevfîqî ve'atisâmi illâ billâh leqad câet râsûlü rabbina bilhâk sallu alâ râsûlina muhammed Allah'u mussalli alâ sallu alâ tabîbi muhammed Allah'u mussalli Sallu ala şefi'i zhunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyidina Muhammed. Euzubillahir semia ala alimi min ash-shaytani r-rajim. Rabbim euzubike binemezat-i şeyatin ve euzubike Rabbim yahtorun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu men aleyha afan ve ybqabajhu Rabbkdu Jalal ve Ikram, sadek Allahu Nâzim, Allah menfânam bil Qurânı Nâzim, bariklana fiim, Alhamdulillah Rabbil Âlemin, ﷻ, ﷻ, ﷻ, ﷻ, ﷻ, ﷻ, ﷻ, ﷻ, ﷻ, Ve دفع عنكم السوء ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Dersimiz 54 farzdan 17. farz beyanındadır. Rabbimiz mükellef bulunduğumuz bütün vazifeleri bir hakkı ifaya muvaffak eylesin. Amin İnsanın işi zor Mesuliyetleri çok Umru kısa Engeli fazla Bu vaziyette ahiret kazanılacak Hem helalından dünya kazanılacak Hem ahiret kazanılacak Zor iştir innahu onu ala men Allah Allah Teala kime kolay ederse ona kolay olur. Onun için Rabbimizden niyaz ediyoruz bizlere ahireti cenneti cemalini ve rızasını kazanmayı kolay eylesin. Amin. Engellerimizi bertaraf eylesin. Amin. Nefis durmaz, şeytan durmaz. Nefisten, şeytandan, beter arkadaşlar var, insanlar var, düşmanlar çok. Bizi ancak ölüm keser. Ölümü düşünmek bizi bu dünya meşgalelerinden Allah'a karşı günahlara düşmekten korur, kurtarır. Ölümü düşünmek büyük bir vazifedir hazırlam ölüme hazırlanmak en büyük ibadet. Onun için bu mübarek cuma gecesinde Rabbimiz bizi bu ilim meclisinde topladı elhamdülillah. Eskiden büyükler ne kadar uzaklara gidiyorlardı. Yemen'den Irak gidiyor, Bağdat'a gidiyordu. 40 sene kalıyor. İlim için memleketinde öldü kaldı zannettiler haber yok. 40 sene sonra geliyorum. Orada bütün talebeler başına toplanıyor. Orada ilimler okutuyor Allah'ın dostları. Ne kadar hizmet ettiler. Yoksa bu din işleri geri kalır. Meraklı lazım, bu işe sahip lazım, hevesli lazım. Fedakarlık etmek lazım. Onun için Böyle 5-10 dakikalık yollardan 1 saatlik, 2 saatlik yollardan gelip de bir saat, 2 saat oturup da sonra yine eve dönmek kolay iş. Ama insanlar bundan da aciz kaldılar. Bunu da yapmaktan aciz kaldılar. Hiç Allah için adım atmak istemiyorlar ya. Nefsinin keyfini tatmin için fizan'a gider. Kaç bin dolar, euro harcar, masraf eder. Ama Allah'ımızın dini için bir ilim tahsil edeyim. Bir ayet hadis öğreneyim. Bir farz öğreneyim. Ben niye yaratıldım? Niye yaşatılıyorum? Ahirete çıkacağım. Haşap vereceğim. Şimdi Kardeşler Bir imtihan yurduna gönderildik. Kendimiz gelmek istemedik. Fakat Gönderildik. Şimdi artık ne yapacağız? mecburuz, ahireti kazanmak zorundayız. Dünya muhtaç olmayalım, yeter. Çoluk çocuğu muhtaç etmeyelim, yeter. Ama ahiret öyle değil. Ahirette zengin olmamız lazım. Ahirette kazançlı, karlı gitmemiz lazım. Biraz insanlara da faydalı olmamız lazım. Doğru dürüst adam olsak millete de şefaat ederiz. Hak verirler bize, şefaat hakkı verirler bize. Ama bu vaziyette kendimizi kurtaramayız. Bir defa Allah'ın rızasını her şeye tercih etmek lazım. Ahiret tarafını tutmak lazım. Bu dünya bir şey değil. Fakat anlatamıyoruz bunu. Kalın kafalı nefsi anlatamıyoruz bunu. Bunu bir şey zannediyorum. Bunun arabasını, bunun yalısını, bunun evini. Süsünü, lüksünü bir şey zannediyorum. Şunu elde edersem daha bana zeval yok zannediyorum. Öyle değil. Ölüm gelecek. Estağfurullah, bismillah. Ve indirinâ. Habibim insanları uyar. İbrahim suresi. Yevme'l azap. Önlerine azap gelecek. Bir gün var onlara ecel gelecek. Ecel azaptır. bize azap olmaz inşallah. Ama çoklarına ecel azaptır. Bu kadar insan ölüyor her gün. Bugün niceleri öldüler. Bunların kaç tanesi azaptan kurtuldu? Kaç tanesi imanlı kurtardı? Kaç tanesi bu gece rahat yatıyor? Ahireti kazandı. Kaç kişi? Siz ne görüyorsunuz ortalıkta? Ekseliyet kurtulan kısım görünmüyor. Haller ortada. Uyar onlara azap gelecek herkûlüldü yine zalim o zaman o zalimler diyecekler işte biz zalim olmayız inşallah. inşallah çünkü zalim ne demek müşrik demek şirk koşan en büyük zulmüye var biz de nefsimize zulüm yapıyoruz günahımıza göre ama en büyük zulmü kim yapıyor Allah'a ortak koşan Kur'an'ı kabul etmeyen hadisi kabul etmeyen tefsir kabul etmeyen fıkıh kaidesi tasavvuf kabul etmeyen İslam'ın zaruri meselelerine inanmayan inkar eden bunlar müşrik illa putat atması lazım değil. Helal o haram dese, şirket düşer. Harama helal dese şirket düşer. Ya. Millet böyle konuş. Cahil cahil. cahil. Allah'ın emrine itiraz. Allah'ın farzına, vacibine muhalefet ne iştir ya? Allah bize ne kadar İslamiyet'i kolay anlatıyor elhamdülillah. Bu kadar senedir İslamiyet'in hükümlerini okuyoruz. Hiçbir şeye de bu da olur mu demedim ya. Ne buyur olursa. Hiç kalbime de yani bu da olur mu diye gelmiyor bile ya. Elhamdülillah Allah nazardan muhafaza etti. Size de Allah aynı itikadı vermiş. Elhamdülillah deyin. Siz de elhamdülillah deyin. Çünkü vermiş size. Ben öyle itikat ediyorum size. Hakkınızda üstü zannım var yani. Ama bu milletin çoğu hakkında bunu düşünemiyor. Bir de efendim, millet yanlış anlar. Yok bunu millet kabul edemez, inanamaz. Ne olacak o zaman? O zaman bunu değiştirelim. Niye millet kabul etsin diye? E değiştirdikten sonra bu kabul etse de Allah'ın emri değil ki. Kabul etse ne olur? Etmese ne olur? O Allah'ın emrini değiştirilmemiş şekliyle kabul edecek ki din olsun. Öbür türlü ona göre uydurup da onun anlayacağı hale çevireceğiz. Böyle bir din olmaz. Kullar Allah'a inanmak İtaat etmek mecburiyetindedir. Allah-u Teala onlara uygun hareket, uygun hüküm koymak mecburiyetini değildir. Ama yine de Rabbim onlara uygun hükümler koyuyor. Fakat nefis anlamıyor ki onu. O illa iç geçeceğim, kumar oynayacağım, zina edeceğim. Niye bunlar yasak ediliyor? Orada takıldı kaldı. İşte uyar onları, bak azap gelecek, ölüm gelip çatacak. O zaman zalimler ne diyecek? Rabbena ahirine, Rabbena ahirine, Rabbena Rabbena ahirine, ahirine, bizi geciktir. İlâ celin karib. Az bir vakte kadar. Birkaç dakika daha yaşayalım diyor. E birkaç dakika ya, lan ne olur? Bu kadar günler, geceler geçiyor. Binlerce nefesler alınıyor, veriliyor. Yazık değil mi bunlara ya? Ne yapacaksınız? Biz davet Davetine icabet edeceğiz. Cemaate koşacağız. ilim meclislerine koşacağız. Ezanları duyacağız. Namaza gideceğiz. Hacca gideceğiz. Umre'ye gideceğiz. Zekat vereceğiz. Ve ne Peygamberlerine ittiba edeceğiz. Onların izinde gideceğiz. Onlara uyacağız. Onlara benzeyeceğiz. Biz yanlış ettik. Düşmanlarına uyduk. Ne bunun ne manası var? Ne cevap veriyor onlara Evvel tekunu eksemtün min kablu, min Siz yemin etmiyor muydunuz daha önceki? Sizin için bir ceval yok. Yani siz tuzunuz kuruyken, işiniz düzgün iken, sağlığınız sahatiniz yerindeyken, malınız mülkünüz itibarınız var iken, bana bir şey olmaz diye yemin etmiyor muydunuz? Ne oldu şimdi? bütün krallar, bütün pa padişahlar, ne kadar dünyada gücü, sultası, saltanatı olanlar varsa, hepsi Mevla'dan eman dilediler ama iş işten geçtikten sonra. Bizi geciktir. İnşallah bizi geciktir diyenlerden olmayız da. İnşallah. Kaddimuni kaddimuni. Beni çabuk götürün diyenlerden oluruz inşallah. Yerimizi görürüz. Yerimizi razı olacağımız bir mahal, makam olarak gösterirler bize de, gitmek isteriz inşallah. Gitmek isteriz. Evet. Sizden önce nefislerine zulmeden, kendilerine yazık eden kafirlerin yurtlarında yerleştiniz. Nerede Bizans? İstanbul diyorlar buralar. 3 4000 bin senelik, 5000 bin senelik tarih var. Nerede bu kadar adam geldi geçtiler buralardan? Şimdi nöbet bizde. Bizde geçiyoruz, gidiyoruz. Buralar bize mi kalacak? Tebeyyene lekum keyfe fealni abim. Bizim onlara neler yaptığımız size iyice belirdi. Bu kadar Kur'an'da yazılıyor helak edilen ümmetler. Tarih bunlar beyan ediyor. Darabna lekum ulemthal. Biz size misaller açıkladık. Beyan ettik. Darbe meseller beyan ettik. Bu kadar ayetler, hadisler, alimler gönderdik. E ne oldu? Siz niye ibret almadınız? Ölürken diyor adama. Adam diyor beni geciktir. Mevla da buyuruyor ki böyle böyle böyle. Daha ne diyebilirsin Allah? Size vaaz dinleyecek kadar ömür vermedik mi? İlim okuyacak kadar ömür vermedik mi? Amel edecek kadar sağlık, saat vermedik mi? E ne yaptınız? Biz Allah'ın memuruyuz. Farzlar, vacipleri, sünnetler. bunları yapmaya bakalım işte. Gidiyoruz ahiret. Sen şimdi yatsın namazını güzel, kılmaya bak. Mevla'nın kabul edeceği bir şekilde abdestinden, kustülden, tağretine. Ölüme hazırlık budur. Şimdiden sabah namazını düşün. Sabah namazına aman kaçırmayayım, kalkayım, cemaatle kılayım, mübarek cuma sabahı. Namazların en eftali yarınki cuma sabah namazıdır. Kim ona cemaatine katılırsa af olmadan çıkmaz. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. "Ve la ahzabu min şey'in illa mağfura." Ben cuma gününün sabah namazına cemaate katıl katılanın af olmayacağını zannetmiyorum diyor. O zannetmediği şey olmaz. Öyle bir namaz Şimdi onun hesabını yap. Hatta yarın sabah da çıkamayabilirim. Yatarken istiğfarlarımı yapayım. Kelime-i şehadetlerimi yapayım. Dualarım kitabında yatmadan evvel okunacaklar var. O dualarım kitabında. Onda neler var onda? Yatmadan evvel okunacaklar. Yatan kenarında onu tutmak lazım. Herkes ezbere kalmıyor. O bahisten onları okumak lazım. Ruhunu Allah'a teslim et. Gönderirse ibadet üzere göndersin. Alırsa, tutarsa yanında iman üzere alsın. Amin. Uyku böyle bir şey. Ölümün kardeşi. Ennev mekul mevd. teala tevfelem füsehine mevte'a. Allah canları bedenlerden bir ölüm zamanında alır, bir daha göndermez. Ancak mahşer sabahı gönderir. Velletiylem tevud fîmen âmihâ. Öceli gelmemiş olanların ruhunu da uykuda alır. Feyimsi ölümüne karar verdiklerini tutar ruhu bedene salmaz. Adam yatar kalkamaz. Ve yursilülukura ile aceli mücem. Ama eceli gelmemiş olanları belli zamana kadar gönderir. Niye? Ecel gelinceye kadar gider gelir bedenden alır geri gönderir. Şimdi sen bunu hesap et. Yarınki sabah namazını düşün, düşün diyorum da. Onu bile düşünme. Ondan evvel ölüm gelebilir. Şimdi akşamladın, sabaha bekleme. Neden? Kar etmeye bak. Belki sabaha çıkamam diye, ölürüm diye. Şimdi ne kapabilirsen? Ne kadar Kur'an okuyabildin, zikrettin, istiğfar ettin, kelime-i tevhid okudun. sabah asbahte, sabaha kalktığın vakit. O vakitte akşamı gözleme. Akşama çıkamayabilirim. Sen hesabını akşama kadar ölürüm diye yap. Ahiret yolculuğunu ona göre yap. Ölüme hazırlığını ona göre yap. Sen ne akşamı ne sabahı ne yarınki gece bir ay sonra bir sene sonra on sene sonra projelere bak ya. Yirmi sene sonra şunu yaparım şunu ederim şunu. ne kadar ya insan. gafil insan. Mevla'nın huzurunda ne kadar ayıp oluyoruz, ne kadar rezil oluyoruz yani. Ecelimizi bilmeden, ölümün vaktini bilmeden hesap kitap yapıyoruz bunu. Onun için 54 farzdan 17. farz neymiş? Ölüme hazırlanmak. Bu da nedir? Farz. Ölüme hazırlanmak farz ne demek? E, İslamiyet'i yaşamak. Ölüme neyle hazırlanıyorsun? Bavullan, bohçayla değil ki. Ne ne hazırlayalım? Hanıma söyleyelim ya anamıza şunu da koy, bunu da koy. Ne hazırlasın bohçaya? Ne geçer orada? İman, amel, salih. Bu namazlar, bu sohbetler. Kullümen aleyha faan. Yer üzerindekilerin hepsi fanidir. Toprak üzerinde bir kişi canlı kalmayacak. Ve ebka ve curabbik. Rabbinin zatı baki kalacak. Zülcelali ve ikram. Celal sahibi, ikram sahibi. Celal azamet, heybet. İkram, Türkçeleşmiş. Kerem sahibi, lütuf sahibi, iyilik sahibi. Rabbim ikram, sahibi, sıfatıyla bize tecelli eylesin. Amin. Gazabından azabından muhafaza eylesin. Herkes fani. Bu karar verildi. Bir kişi canlı kalmayacak. Küllü nefsindeyi katulmayut. Her canlı ölüm tadacak. Can taşıyan her hayvan, her mahluk. Ve innaatü öfve ucuurakumü bülk kıyame. Ücretlerinizi kıyamet günü bol bol alacaksınız. İnanmıyor musunuz? İnanıyorsanız niye gevşek duruyorsunuz? Dünyanın parasına inanıyorsunuz. Altınla, gümüşüne inanıyorsunuz. Dolarına, eurosuna inanıyorsunuz. Onlar için çalışıyorsunuz. Ahirette ücretleriniz var diyorum size. Niye onlara gevşek duruyorsunuz? Allah. Bu nefis ne belaya? ya. Kalk oynayalım dese sabaha kadar horon eder. Ya on rekat namaz kılalım. On dereden su getirir ya. Ya şimdi zaman işte yat yıkıldık işte şudur. Hiç kılmak istemiyor. Secde yapmak istemiyor. Abdest almak istemiyor. Nasıl abdest alacağım? Nasıl eğileceğim? Nasıl secde yapacağım? Hele millet gördü mü bir heves ediyor. Yalnız olduğu zaman hepten ya şimdi boşa gidecek. Gören de yok. Eyvah! Eyvah! Allah ya! Riyadan muhafaza et bizi ya! Gizli şirkten muhafaza et bizi ya! Seninle baş başa kaldığımızda bizi insanların arasından daha rağbetli et ya Rabbi! Daha hevesle ya Rabbi. Amin. Amin. Bu da başka bir ayrı bir bela. Çoğunda böyle bir durum var ya. Yalnız kaldım Allah ile baş başa. Hiç ibadet yapası yok adamın. Yapsa bile milletin yanında yavaş kılıyor, Mevlanun yanında hızlı kılıyor. Bu nedir Allah'a karşı bu? Mevlayı hafife almak. Haşa. Femen juhzahanin ve cennete faz kim cehennemden uzaklaştırılıp da cennete girdirilirse işte o kurtuldu nasıl kurtuldu artık ötesinde kurtuluş yok Yoksa dünya kanserden kurtuldu sanki ölümden kurtuldu kadın kanserden yeni kurtulmuş trafik kazasına gitti Geçen haberler söylüyor. Kanserden kurtuldu. İşte işte efendim ölümden kurtulamadı. E biz bu kadar söylüyoruz size. Siz anlamıyor musunuz? Niye şaşırdınız? Kanser adam öldürmez ki. Hastalık adam öldürmez ki. Ecel adam öldürür. Mevla ecel gönderir sen. Nereden kurtuldu? Borçlardan kurtuldu. Hacizlerden kurtuldu. İflastan kurtuldu. Şundan kurtuldu. Bundan kurtuldu. Hangisi kurtuluş bunlar? Hiçbir kurtulmuş değil. Mevla buyuruyor ki kim cehennemden uzaklaştırılır, uzak tutulur da cennete sokulursa o kurtuldu. Vel hayatü dunya illa mecaul gurur. Bu dünya hayatı ancak ve ancak aldatıcı bir eşyadır. Et dünya teğrru ve tezur ve temrur aldatır, yapacağını yapar vereceği zararı verir sonra adamı bırakır gider. Bu dünya böyle bela. Yed dünya tekulu bimeli fiha haddari haddari min batshi ve fedki. Fala yagrur kumu husnu ıbtisami. Fakoli mudhikun vel Allah dostlarının bedellerindendir. O dünya var ya diyor. ağzının dolusuyla bağırıyor çağırıyor ama duyan yok. Ne diyor? Benim yakalamamdan sakın, benim aldatmamdan sakın, benim hilemden sakın. Ben öyle adama bazen bir gülerim, bir tebessüm ederim, sakın sizi bu aldatmasın. Çünkü iş, sözüm güldürür ama işim ağlatır diyor. Sözüm güldürür ama işim ağlatır. Böyle bir arabalısın, bir evlenesin, bir çocuğun olur. Aa, ne mutlu, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun falan lan keşke doğmasaydım be. Keşke doğmasaydım be. Allah'ın dostları keşke anam beni doğurmasaydı diyor. Neden? Ahiretin korkusundan. Ağlamaktan gözleri çıktı ya. Biz gül gül gül gül. Cennetle müjdelenmişiz gibi ya. Sözüm güldürür diyor. Böyle bir tebessüm ederim. Bir güleç bakarım size falan. Aa, şey. Şunu kazandın, bunu, şurayı geçtin, burayı şöyle yaptın. Çok başarılısın falan falan. Yeni dükkan açtın, şunu yaptın, bunu yaptın. Aa, dünya çok iyi ya. Hiç ayrılmasak. Ondan sonra bir iş ederim sana diyor. Altından toprağa çekerim. Başlarsın zır zır zır zır ağlama. Neymiş bu dünya neymiş? He onun için. Aldanmasan ağlamazsın. Aldanma dünya dunyamata'ul gurur. El gurur men yastafiha. Ma madafataval mummel gayb feleke'ş şa'atü'lleti ente İmam Rabbani mektubat. Bu dünya aldatıcı bir eşyadır. E, sünger gibi bir şey böyle. Hani şey var ya. sofralar falan şeyleri silerle böyle süngerler var dünya. Mata sünger demek. Böyle bir şey yani. Bu kadar basit bir şey. Aldanan kimdir? Aldanan bunu seçendir. Bunu seçmek ne demektir? Yani çalışmak onu seçmek anlamına gelmez. Helalından kazanacağız. Kimseye muhtaç olmayacağız. O başka. Bunu seçen kimdir? Bundan sebep namazını kaçırırsa. Zekat vermezse. Hacca gitmezse. Şu sohbetlere gelmeyen ne aldanmış adamdır. Neden sebep? Bunun yerine bundan iyi ne iş var? Bundan üstüne ne amel var? Şu, şu saatlerini zevkine, keyfine, maçlara, dizilere, filmlere harcasa ne olur? He? Aldanmış. Aldanan, bunu seçen. Geçen geçti. Gelecek de şu belli. Bir dakika sonrası senin mi benim mi? Belli değil. O halde sen içinde bulunduğun an Nefes aldın vermeden, nefes verdin almadan Allah diyerek, celle celaluhu, estağfirullah diyerek, sübhanallah diyerek. İlim meclisinde bulunarak kazan, kaybetme yazık. Yazık. Bu kadar karlar gözümüzün önünde sel gibi akıp gidiyor. Korkmak lazım. Korkmak. Ya ahirette kazanamazsak. Ne yapacağız? Hz. Ömer Efendimiz ağlardı, ağlardı, ağlardı. Dediler, ya Ömer muhbir sadık sallallahu aleyhi ve sellem her haberi doğru olan kainat efendisi senin cennetlik olduğuna söz verdi. Aşire-i sen Cennetle müjdelenen on kişiden birisin. Sen niye ağlıyorsun? Ne buyurdu? Buyurdu ki ben şundan hep endişe ediyorum. Cennetliksin buyurdu bize ama o bazı şartlara bağlıdır. Ya biz o şartları ihlal edersek, ölene kadar bu işi koruyamazsak da, ölmeden bir şartı bozarsak o söz bozulur. Bundan korkuyorum derdi. Hazreti Sıddık, ayağımın birini cennete koysam güvenmem derdi. Ya çek ayağını geri derlerse. De. Ya iki ayağımı cennete koyarsam o vakit giren çıkmaz. Allah'ın sözü bozulmaz dedi. Bu kadar korku var ama bizde bek korkulu bir hal yok. Bizde biraz güvence var. Biz neyince güveniyoruz biz? Ne yapacağız? Ya Rabbi? <gülüyor> Keyfi kaçırmak lazım. Moralleri biraz bozmak lazım. Hoca ben zaten moralin bozuk. Bir de sen bozma ya. Senin moralin niye bozuk? Niye bozuk? Komşu araba aldı biz alamadık işte. Öbürünün ayakkabısı şu marka. Biz hala beş liralık ayakkabıyla geziyoruz. He? Sevdiğim kıza kavuşamadım. Onu da başkası aldı gitti. Moralim çok bozuk. İşte bak, senin derdin ne? Benim konuştuğum ne? Senin moralin bozuk. Maaşa zam gelmedi. Yok ekmeğe yüzde on beş zam geldi. Senin derdin başka. Moralim bozuk olur tabii. Senin nefsinin isteği biter mi? O şunu yaptı, ben niye yapamıyorum? O şuraya gitti, ben niye gidemiyorum? O şu eve taşındı, ben niye taşınamıyorum? Böyle şey olur mu ya? niçin moralin bozulsun niye hüzünlenesin ahiret derdinden ne olacak benim ahiretteki hal bu insanların ahiretleri ne olacak kabirdeki halleri nedir azaba düşerlerse nasıl kurtulacaklar yazık bu Allah'ın kullarına bunlara acımak lazım nasıl vaz edelim nasıl tebliğ edelim bir kişiyi nasıl kurtarırız senin derdin bu mu Allah'ım ahiret derdi bize nasip eylesin Nerdeyimizi teke indirsin, o derdi de kendi rızasını kazanma derdiyle sena. İdi al Hemmen <gülüyor> Dertlerinizi tek derde indirin. Eğer derdiniz Allah'ın rızasını kazanmak olmasa, hangi dert vadisinde boğulsanız, oralara düşseniz, tarafınıza bakmam Allah buyuruyor. Ama derdiniz benim rızam olursa, diğer dertlerinize ben imdad ederim, ben yetişirim Allah buyuruyor. Celleş aleyh. Onuncunya buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. zikra <gülüyor> hadi Lezzetleri kırıp geçiren ölümü çok hatırlayın. Ölümü çok anın." Ayşe annemi sordu. "El-yusru maşru'da hat. Şehitlerle beraber mahşere çıkacak var mıdır?" Şehit olmadığı halde. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. "Naam evet vardır. Kimdir o? Men yezkuru'l-maut fi'l-yevm bir gün bir gecede 24 saat zarfında ölümü 20 kere hatırına getiren bir rivat 25 kere ihtiyatın 25 kere İyi alalım. 25 kere ölüm düşünen maşere şehitlerle beraber çıkacak. Nasıl ölüm düşünecek? Öyle tabi tesbih eline alsan ölüm var ölüm var ölüm var öyle çeksen o da faydadır ha o da faydadır. O, onu da boşa atmayın. Öyle efendim hapishanede adamların böyle bazıları şey der. Meczuplar da var tabi. Akıllı girip deli çıkan var. Peki de öyle devamlı işte benim, birinin morali bozulsa birini e, dertlense yeni bir hapişe ona diyor? Efendim, Af affar kanun var, tahliye var merak etmeyin. İkide bir onu söylüyor. Anladın mı? Hazreti Ömer de adamı tuttu ne dedi? Ölüm var, ahiret var ya Ömer! <gülüyor> o da ona para veriyor, al paranı git. Ne zaman sakalı beyazlayınca dedi senin işine son. Niye? Bu beyazlık bana ölümü hatırlatıyor. Ölümden haberci geldi. Bana da geldi bayağı arkalardan, içlerden. Iç. Sakalın içleri hep beyaz. Fakat öyle bazen yine bir kendi kendine bir şey oluyor. Beyazlar dökülüyor falan. Yine nefis bana diyor ki sen gençsin. Nefis öyle diyor bana. Beyazlığı görünce hakikaten adamın morali bozuluyor ya. Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Ya. Beyazlık. Elçi. Nedir. Efendim bir adamın saçına sakalına ak düşerse ona uyarıcı geldi. Mevlane vuruyor buyuruyor? Yarın ahiretteni soracak. Ölem nuammirkum mâ tedekkeru fî men ve câkubun nedir. Size düşünüp vaaz dinleyip amel edecek kadar vakit vermedik mi? Ömür vermedik mi? Bir de uyarıcı size gelmedi mi? Neymiş o uyarıcı? Bir rivayet beyazlık. O beyazlık geldiyse Mevla buyuruyor. Ben senin beyazlayacak kadar yaşatmadım mı seni? Yaşattın. E, beyazladıktan sonra daha ne kaşındın? Ama adam da diyor hocam benim de irsi 20 yaşında beyazlıyorum. Ne yapalım? Fren yap. Fren yap. E bu adam atmış oldu hala beyazlamadı. Ne beyazlamadı? Boyuyor. siyah boyuyor siyah Yandı o. siyah siyahı boyayan firavundur. Haram. Böyle boyuyorlar bir şeyler. Bir de boyadığı da sırıtıyor. Yandan da beyaz çıkmış buradan. Ya biraz yapıyorsun bari iyi bir berbere git ya. Ama yapma öyle iş ya sen. Deli misin sen. Ben istiyorum beyazlansa keşke. Bu da siyahlatma avrocu. Uyarıcı gelmedi mi size? Geldi tane. Onun için Ölümü çok hatırlayın. E nasıl hatırlayacağız? 25 kere dua vardır. Efendi babamız Hacı Ali Efendi Hazretleri de katasallahu evradi baye'nin kenarına yazdı. 25 kere okunuyor. Ne duasıdır o? Allahumme barikli fil meut ve fi ma ba'del meut. Bunu günde 25 kere okursa Dualarım kitabında var herhalde. Benim o büyük dualarım kitabında var bu. Fiir işte de. Şehitler şey harfinde de olabilir. Ben şimdi yanımda yok kitap. İçinde var. İyi hatırlıyorum. 25 kere ne diyor? Ya Rabbi ölümümü de mübarek eyle. Ölümümden sonrasını da mübarek eyle. Amin. Mübarek demek bereketli. Hayırlı eyle yani. Amin. Bugün bu dua yapalım. İnşallah. On sonra üç kere de şey var. Onu oraya yazmamıştım. Evrad-ı Baye'de var. Vama anis vahşeti fi kabri. Ya Rabbi kabrimde yalnızlığımı gider. Yalnızlık hissine kaptırma beni. Amin. Salih amellerimi yoldaş eyle. Amin. Amin. Nur yüzlü gelir. Ne muhabbet olur ya? Senin hanımla muhabbetinden çok daha iyi olur. Hanımla muhabbet ederken bir de baktın. Bir kavga çıktı öyle oluyor ya çay may falan bir muhabbet ya bari bir saat şey olsa ya bir saat iki saat düzgün gitmiyor ya bir kavga çık senin anan şöyle senin baban böyle Allah Allah. onun için diyor ki kitapta gördüm diyor ki kadına anan şöyle kardeşim böyle demeyin diyor o da senin ananın baban da konusun kavganın çoğu oradan çıkar Kardeşim şöyle şu böyle bu böyle. Allah Allah. Sen kendine bak ya. Onun için en iyi yoldaş en iyi iman ve ameli salihdir. Mezarda lazım olacak. Bu cemaatler, sohbetler, bu zikir halkaları bunlar hep kabirde insana yoldaş olur. Men isteme ayetimmin kitabillahi kanatlu nuran ve derece. bir ayet dinlesediyor. Bu kaç ayet okuduk burada? Bir ayet dinlesediyor, kabrinde nur olur diyor. Kıyamet gün derecesi hali olur. Onun için. karımız bu işte. Ne kaparsak kar. Siz de geliyorsunuz ben de mecbur vaz ediyorum zorla. Yoksa yatacağım. Yani böyle hastayım, tansiyonum çıktı ne oldu belli, başım dönüyor. Amin. Ama benim devamlı bir halim bu. Fakat bugün de böyle bir şey oldu. Baş dönümesi var, bir şey var. Ne konuşacağım diye e ne konuşacağım işte Allah ne verdiyse fakat işte yanlış konuşmayayım diye, Ondan da korkuyorum. Kafam gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ceryan gibi bir şey. Hastalık da böyle bir şey. <gülüyor> e ne yapalım? Siz geliyorsunuz da Allah için. Sizin uzaktan, yakından gelmenizden Allah bana da bir gayret veriyor işte de. Bu meclisler devam ediyor. Ölümü çok hatırlayın. Bu dua yapın. 25 kere okuyun. Ölümü düşünün. Bizim önümüzde ölüm var. Sıralı düşünüyoruz. Yani ya Hindi düşünüyor Hindi. Cennet cehennemle mesul değil. Hindi düşünüyor ya. Değil mi? E peki sen Nasreddin Hoca Hindi, papandan daha pahalıya sattı. Tabi adam papan satıyor bilmem kaç konuşuyormuş. Bu dedi bundan iki kat para. Niye? Bu düşünüyor dedi. Nasreddin Hoca tabi. Papağın. Ne konuşuyor? Düşünüyor. Hindi düşünüyor. Fiyatı papağını geçti ya. Düşüneceksin de kardeşim de. Ölüm var. Ahiret var. Nasıl keyif basın? Muhammed Mustafa Aww. sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe en'amu. Ve sahibus sur. Nazırun fi. Ben nasıl zevk yaparım, keyif yaparım ki? Surun sahibi olan İsrafil Aleyhisselam gözülevi mahfuzda sur koca boru ağzında üfledi mi üfleyecek emir bekliyor. Üfledi mi bitti. Bütün alemler bitti. Hesaplar başladı. Ama zaten sura üfürülmekten evvel ölüm var. Meat fekat kıyamet kıyamet. Ölenin kıyameti zaten koptu. Şimdi bu bugün ölen için gökler yerler ne ifade eder? Mal mülk ne ifade eder? Yemek içmek ne ifade eder? Onun dünyası gitti. Onun kıyameti koptu. O düşün. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Baktı Muhammed Mustafa sallallahu sellem. Böyle oturuyorlar, gülüşüyorlar. Sahabeden bir cemaat. Hemen onlara böyle buyurdu. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Yani memnun olmadı onların gülmelerine. Felyadahakû <gülüyor> ile melibku çok az külçünler çok fazla ağlasınlar ağlasınlar Kur'an-ı Kerim emrediyor ağlasınlar cezaen bir makam bu, yaptıkları suçlar var günahlar var nasıl ağlamayacak Adem Aleyhisselam dünyaya indi vakitte 300 sene başını utancından Allah'a isyan ettim diye bir zelleden sebep başını semaya kaldıramadı Allah'tan utancıyla. Ağla ağla ağla. Cenneti kaçırdılar diye. 200 sene ağladılar. 200 sene. Otlar bitti ya. 40 gün bir şey içmediler, yemediler. Adem Aleyhisselam Havva annemizle 100 sene cinsi münasebet yapmadı. 100 sene. Bir e, keyif mi kalır? Allah'ın civarından cennetinden inmiş aşağı. Zevk mi kalır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le ma a'lemu le bekeytum kesiran ve le benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlardınız az gülerdiniz yataklarınızda zevklenemezdiniz hanımlarınızla dağlara çıkardınız Allah diye bağırırdınız İsa aleyhisselam evlenemedi 33 yaşına kadar göklere kaldırıldı mübarek dağlarda dolaşıyordu onun için mesih dendi ona Mesih seyahatten gelir çok dolaşıyordu hiç ev bark kurmadı Sıralı ağlıyordu Allah diye bağırıyordu. Sıralı. Allah'ın peygamberi bu ya. Biz nedir bizim bu işimiz ya? Biz ne bileyim. Ben, ben kendimi anlayamadım ki size anlayamadım. Evet. Davut aleyhisselam bir hata işledi. Peygamberliğinden evvel bir zelle mayetinde Onun tafsilatı var. Bu hatasından sebep ne kadar ağladı. Onun diyor ağlamaları Allah'ın peygamberi içtiği sulara hep gözyaşı karışırdı. Yani ağzına suyu götürene kadar ağlamadan duramazdı. İlla gözyaşı dökülecek içine. O zelleden sonra bir kere yüzü gülek, güleç görülmedi. Rabbinde hayasından dolayı. Gözünü bir kere göğe kaldıramadı. Hayatı boyunca ağladı. Yaşlarından otlar bitti. Göz yanaklarında çizgiler açtı. Yollar yaptı. Bütün Davud Aleyhisselam'ın gözyaşları dünyadaki kurulduğundan kıyamete kadar yer halkıyla efendim bütün mahlukatın ağlamasıyla karşılaştırılsa Davud Aleyhisselam'ın gözyaşı fazla geliyor. Nasıl bir şey? He? Davud aleyhisselamın gözyaşlarıyla bütün dünya ehlinin gözyaşları da toplansa Adem aleyhisselamın gözyaşı fazla geliyor. Adem aleyhisselam. İlk insan, baba. Ama işte, bu iş böyle. Ama gösterişe üzüm yok. Milletin yanında böyle ağlama numaralarına lüzum yok. Kalbi ne ağlasın, için ağlasın. Yedi kişi Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. O gün Allah'ın gölgesinden gayri gölge yok. O gölgeye giremeyen mahşer güneşinde yandı kavruldu. Cehennemden önce yanacak. O yedi kişiden biri Allah'ı tenhada zikreden. Tek başına hatırlayan. Kimsenin görmediği yerde Allah aklına gelin. Gözlerinden yaş boşalan. İki damla yaş Allah ile beraber iken Celle Celaluhu, yani seni kimse görmediği yerde sırf Allah korkusundan gözünden yaş damladıysa o göze cehennem ateşi haramdır. Buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve aynun beket min haşyetillah. Allah yolunda uykusuz kalan göz, Allah yolunda Allah rızası için yaş akıtan göz cehennem görmeyecek inşallah. Adamlar böyle. Gösterişe mi Ölüm var, ahiret var, düşünmek lazım. Ne buyuruyor? Benim bildiklerimi bilseydiniz, keyfiniz kaçar. Levte ale Ma Hayvanlar diyor, insanın anladığı manada ölümün ne olduğunu bilseydiler, bir tane hayvanda et bulup da yiyemezdiniz. Şu esşehmle Ya dertli adamda ya bağlamaz. Dert varsa kilo olmaz. Dert ne yapar? Eritir. Bazıları da var 150 kilo. Adama diyorsun maşallah maşallah. Ya o diyor sorma, dertten şişiyorum diyor. Yani dertten şişen de nerede görülmüş ya? Dertten erir adam. Sen de ahiret derdi olsa erimen lazım. Böyle ne o ya? O yağlar. Hayvanlar ölümü bilse diyor, et bağlamaz diyor. Et bağlamaz diyor. İnsan ölümü biliyor. Adam ölüyor. En yakını, en sevdiği bir yastık yaşadı. Ölüyor, gidiyor onu gömüyor ya. Yine de gülüyor. Bu kadar hissiz, duyarsız, duygusuz bir varlık. Taştan beter ya. Bu i̇nsan kadar gattar yoktur. Ne katı bir şey mahluktur ya. Kalp yumuşak olsun. Ama milletin yanında da tabii gösterişten sakınmak lazım. Yani Mevla ile baş başa kaldığında Halvetlerde, gece teheccüde falan. Evet, kimsenin görmediği yerde ağlayabilsen. Ne mutlu. Rabbim cümlemizin kendi haşyetinden ağlayan kullarından eylesin. Amin. Amin. Muhammed İbni Vasi Hazretleri. Anh, Allah. Allah'tan korkmakta ayet idi bu mübarek. Huşur sahibi, haşyet sahibi. Çok büyük zat. Veli, tabiinden sahabeyi görmüş küçük yaşta. Onun sözüdür. Öyle insanlara yetiştim ki diyor. Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den zaten yani 127 sene sonra vefat etti. Bunlar çok eski. Tabi'in olması için. Öyle insanlara yetiştim. Demek tabi'inin büyüklerinden sahabeden. Hanımlarıyla bir yastıkta uyurdular. Yastık onların gözyaşından ıslanıncaya kadar ağlardılar. 20 sene Hanımları bunu fark edemezdiler. 20 sene. Hiç riya yok. Devamlı Allah ile beraber. Ama tabii hanımın hakkını da vereceksin. Çocuğun hakkını da vereceksin. Yani onu ona yansıtıp da milletin moralini bozacak bir şey yok. Eğer Allah ile aranda bir hal varsa onu gizle. Ondan sonra hanım senden para istedi veya başka bir ihtiyacı var. Nefis de ihtiyacı var. Kadın başka kocası yok. Ondan sonra bu da ona görmüyor musun burada Allah korkusundan ağlıyorum. Moralimi bozma bilmem ne. E ne yapacak kadın? Ekmek alamayacak mı? Böyle numaralar yapma. Evlenmiş çoluğu çocuğu yapmış. Ondan sonra mesuliyetten kurtulmak için sofuluğa vurmuş. Bırak bu numaraları ya. Bırak kardeşim. Bırak. Korkuyorsan Allah ile aranda. Herkesin hakkını ver. Nefsi ki hakkı. Canının hakkı var. Ver. Zevciki hakkı var. Eşinin hakkı var öyle. Hakkı. Misafirin hakkı var. Değil mi? Eve misafir geldi koy adamı bu tarafa sen bu tarafta teheccüde devam sabaha kadar. Adam diyor ki kuruduk da kardeşim su yok mu? Çay yok mu misafiriniz daha? Kardeşim kalk teheccüd kıl bilmem ne ne gafil adamsın falan. Olmaz ki misafire ikram edeceğiz daha. Her şeyin hakkı var. Bunları birbirine karıştırma. Fahat-ı küllediği hakkın her hak sahibine hakkını teslim et. Şimdi evet dostlar böyle korktular, ağladılar, sızladılar. Ya. Ali bin Hüseyin hazretleri, raziyyallah anhuma, Hazret Hüseyin'in ol, Zeynel Abidin, o kadar ağlardı, o kadar ağlardı. Esma'i Rahimullah, Esma'i büyük lukatçı, eşsiz alim. İmam Şafii derdi. İmam Esma'i'nin ibaresinden daha güzel ibare Araplarda kimse okuyamaz öyle güzel konuşur Lügat imamlarından o Hazreti Zeynel Abidi'nin yanındaydı dedi efendim bu nedir siz ehli beysiniz Allah sizi tertemiz etmiş bu kadar ağlamak bu kadar feryat figandır. dedi ya Esma'i heyhat ne garantimiz var dedi İnna Allah'a gelen cennetli, kim ona itaat ederse, velev kani abdun habeşiyya ve halak'en nar limen meliken kurashiyya ceza berdi. Allah cenneti kime yarattı? Habeşli köle de olsa kendisine itaat eden kimse cennet onundur. Kureşli hükümdar olsun, kral padişah olsun, kim Allah'a isyan ederse cehennem onundur. Onun için ben nasıl alamayım bir? Ben Resulullah'ın torunuyum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a işyan edersem kurtulamam dedi. Böyle düşündüler. Böyle ağladılar. Böyle yalvardılar. Allah'ın dostları. Evet. İnşallah bu ölüm düşüncesi bizi kaplayacak ve hazırlık başlayacak. Ölmeden Rabbim Azrail Azim gönderdiğinde bizi hazır ve müteyakkız, uyanık vaziyette bulacak. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. Müminlerin en uyanığı kimdir? En akıllı, en zeki mümin kimdir? Ondan akıllı yok. Buyurdu. Ekterum lil mevti zikra ve eşedüm leusti'dada Hangi mümin ölümü daha çok anıyorsa, hangi mümin ölüme, kabre, mezara, ahirete daha fazla hazırlanıyorsa, Ondan akıllı, mümin yok. En uyanık o. Bize göre en uyanık kim? Adam milleti dolandırmış, paraları almış, soymuş, sovana çevirmiş, millet konuşuyor. Ne uyanık adam ya. <gülüyor> ne uyanık, aleyh ne uyanık. Cehenneme hızlı gitmek için, daha fazla yanmak için yol bulmuş. En uyanık kim? En çok ölümü kim düşünüyorsa ve ona hazırlık yapıyorsa. En uyanık o. Allah ahiret aklımızı çalıştırsın. İmam Rabbani Hazretleri, dünya aklı Kısa bakışlıdır. Ahiret aklı keskin, görüşlüdür. Ahiret aklı kazanmak için ahiretten bahseden insanlarla oturup kalkmak lazım. Kabirden, mahşerden anlatanları dinlemek lazım. Mesela bütün gün, gece dünya, dünya, dünya varsa yoksa dünya konuşan insanlarla oturup kalkarsan sen ahiret aklın çalışır mı? Hiç ölüm aklına, fikrine gelir mi? Adama hiç ölmeyecekmiş gibi bir his gelir ya bu dünyacılarla. Bu programlar, bu diciler, bu bilmem ne. O. o bitsin o başlasın, o bitsin o başlasın. Hiç ahiret gelmez aksın. Onun için Hasan Radıyallahu anh rivayet ediyor. Allahu Teala'nın Efemen men şeraha lil -islami Allah kimin gönlünü göğsünü İslam'a karşı açarsa, artık o Rabbinden bir nur üzere olur. Bu ayet-i kerime nazil olduğu vakitte bir adam kalktı dedik ya Resulallah alame. bu Allah bir adamın kalbini genişletirse onun kalbinde Allah'tan nur bulunursa bunun alameti nedir? Yani biz bunu nasıl fark edeceğiz bu adamda? Kalbi Allah'ın nuruna açık. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bela alameti olmaz olur mu? Lehu selasu alamat üç tane alameti var. Nedir o? Andaril gurur. Bu aldatıcı dünya yurdundan uzak durmak. Bu uzak durmak derken eli değil, eli ayağı değil, kalbinin uzaklığı. Kalp uzak olduğu vakitte ne gibidir? Elin işte gönlün eşte meselesi. Yani geminin dışındaki su gibi geminin altında ne kadar su fazla olsa gemiyi daha iyi yüzdürür. Zarar etmez gemiye. Ama kalbe girdiği zaman dünya sevgisi... Adam namazda da olsa, zikirde de olsa, Kur'an da okuyor gözükse, kalbi devamlı dünya ile meşgul olursa bu nedir? Bu su geminin içine girse gibidir. O ne kadar fazla girerse su kadar çabuk batırır. Dünyadan uzaklık, kalp uzak olacak. Kalbin uzak olduğunun alameti nedir? Kalbi dünyadan uzak olan adam namazı cemaatsiz kılar mı? Veyahut namaz kaçırır mı? Müşteriden sebep, işten sebep zikrini kaçırır mı? Dersini kaçırır mı? İşte o, kalp dünyadan uzak olacak ebedi kalınacak ahiret yurduna yönelme o görünür o belli olur oturduğun zaman Allah aklına gelir konuştuğun zaman Rabbini hatırlatır onun sohbetinde bulunduğun zaman dünyadan soğukluk gelir Allah'ın dostlarının alameti de budur evliyaullah kimdir sordular buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem kimi görüyorsanız Allah'ı hatırlıyorsanız Allah velisidir. Kimin konuşması sizi ahirete teşvik ediyorsa, kimin ameli size ahireti, salihleri, iyilerin amellerini hatırlatıyorsa, kimin sohbeti size Allah'a hatırlatıyorsa, en iyi meclis arkadaşınız onlardır. Kimi görmek bile size Allah'ı hatırlatıyor, Efendi Hazretleri mübarekler. Pazar gün icazetteydik elhamdülillah. Evet. Üç saat durdu mübarek. 3 saat millet onunla beraber oturdu. Böyle. Baktığım vakit hemen Allah aklına geliyor. Nuru ilahidir. Evet. İşte alamet. Böyle istidadül mevt, Bir de ölüm gelmeden evvel ölüme hazırlanmak. Ölüm inme, başımıza konacak. Bekliyor kafamızda dolanıyor. Ölüm gelmeden hazırlık yapmak. Kimde görürsen böyle hazırlık var. Anla ki Allah onun kalbini İslam'a genişletmiş. İslam'a karşı açmış. O Rabbinden bir nur üzere bulunuyor. Alameti budur. Dünyacılık. Ahirete hiç meyil yok. Onun ölüm hazırlığı yok. Ahirete hazırlığı yok. Anla ki onun kalbinde İslam'ın nuru yok. Allah bizi nursuz bırakmaz. Allah kime nur vermezse onun nuru yok. Onun için. Bizi münevver eyleseni amin. Şimdi 17. farz neymiş? Ölüm için hazırlık yapmak. Bu ne demek? Bütün emirleri tutmak, bütün yasaklardan kaçmak. Bu ne demek? Allahu Teala itaatkar olmak. İsyankâr olmamak. Bunun altında bu manalar yatıyor. Şimdi kızacağız dualar edeceğiz. Amin subhanallahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyidin mersul Muhammedu alihi ve Ya rahman rahimin ya rahman rahim ya rahman. Affe ile lutfu ile mağfirete. Boyunlarımızı günahlıktan aca ile. Duamızın müstecap dostlarına ilhak ile. Tembellik, gevşeklik hallerini izale ile. Fazla uyku uyumaktan muhafaza ile. Allah'ın bütün vazifelerimizi bir hakkın ifa ve muvaffaka ile. Ölümü çok hatırlamak, çok düşünmek nasibi ile. Her gün ölümü aklımızdan çıkarttırma ya rabbi Devamlı yatarken kalkarken ölümü düşünmek nasıbeyle lezzetlerimizi kır ya Rabbi keyiflerimizi kaçır ya Rabbi ibadet huzuru ver ya Rabbi alemin. Veya ağıran nazın günahlara düşmekten muhafaza ile çocuk çoluklarımızı ıslaha ile ailelerimizi yar ele itaatkar ile vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza ile asker polisimiz bizi koruduklar gibi sen de onları ile muhafaza ile amin diyen dillerini harca hamden azade ile ne hayırlı dilekler tuttuysak hepsini ihsan eyle Neşerlerden korkuyorsak hepsinden emin eyle. Amin ya Rab. Ölürken ya Rabbi alim ve hayran nasirin. Keşke şunu da yapsaydım. Niye yapmadım? Şunu kaçırdım. Beni biraz daha bırakın. Geciktirin diye sızlanmaktan bizi muhafaza eyle. Ne amel etmişim? Hayatımı, ömrümü taat ve rıza üzere geçirmişim diye yüzüncü yüz ak olanlardan eyle ya Rabbena. Alim. Amin. Allahümme. Allahümme. salli ve sellem ve barik ala seydina Muhammedin Nabi Lummi, Al-Habib Al-Galil Kadir, Al-Azim Al-Jahih ve Al-Galil O La ilahe illallah, Al-Halim al Subhanallah, Rabb al-Semawat al ve Rabb al azim La Subhanallah, ve rabbil arşil azim bunu kadir gecesinde okumuş gibidir. Hangi gece okursam bu kadir gecesinden yazılıyor. Böyle bir tevhid mecidi. La ilahe illallah. El halimul kerim. Subhanallah. Rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. Mübarek cuma gecesinde kabri Şerif'inden ruhaniyetiyle bizleri dinleyen Muhammed Mustafa'mıza sallallahu te'ala aleyhi ve sellem cuma gecesinde arz olunmak üzere buyurun assalatu vesselam aleyke ya rasulallah salatu vesselam aleyke ya habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidele veline vel ahirine subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafud ve selamun alel mursaleen elhamdülillahi rabbil Alamin amin la şerefin nebi sallallahu te'ala aleyhi ve salamu şahitim Efendimiz Hazretleri Allah'ın rahmetli arşu, tüm müşriklerin ağızları, nimet nimet Müslümanların nimet nimet jamaatı hazır in. Bütün geçmişlerimizin neroahiyi, çönel faa antijah. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbil 'Alamin. r rahim Malik